Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulullah Soru soruldu. İki secde arasında dua var mıdır? Yani sünnetten bize nakledilen dua nedir? Nasıl dua etmeliyiz? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam namazımızın her, an, her halinde yapmış olduğu dualarla bize örnek olmuştur. Namaz bütünüyle zaten bir duadır. Başlangıcından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 Subhan e, Rabbi ala dedikten sonra doğru oturunca Allahumma firli ya da Rabbim firli Rabbim firli Rabbim firli Allahumma firli Allahumma firli Allahumma beni bağışla Allahum beni affet Allahum beni affet şeklinde dua edebiliriz. Bu duayı ettiğimiz süre